Weekend Drink. bu sanırım 9, episode 9'a hoş geldiniz. Geçen hafta yayınladığımız 8. bölümün devamı yani live action olarak uyarlanmasını istediğimiz çizgi romanlar listemize devam ediyoruz. Yine paralel evren ve Big Bang Tattoo sponsorluğunda geliyor bu podcast. O zaman 2. bölüm başlasın mistletaş falan yapmaya kalktık. Bence ben sanayım seneye Panisher dizisi izliyoruz ha. Bak çık ya, Yazın bana. Çok, ben de. Yazın 2017'de Panisher dizisi çok izliyoruz, çok, izliyoruz yani. Şunu yazın kenara. Ya 2017'de zaten Defenders'ı da de izleyeceğiz bence. 2017'de Defenders'ı da de izleriz bence. Bilmiyorum ne 2017'de Panisher dizisi izliyoruz yani. Ona eminim. %100 yani. Şimdi <Gülüyor> biz Drink and Grow. <draw. Gülüyor> Drink and Grow <draw> mu? <gülüyor> <gülüyor> ne ara oraya bağladık. <gülüyor> Reklam yapıyorum. Aynen. Yok, yapacağız. Onun 29 Mayıs'ta reklamımız var. Onda o zaman reklamını bir Şimdi duyuralım. Daha. 29 Mayıs'ta e, paralel evrenle beraber gene bir drink and draw şeyimiz var. Yabani çizerleri e, blank cover çizecekler. E, aynı aynı yani şey. Aynı zamanda da işte diğer katılımcılar henüz duyurusunu yapmadık ama yani bütün herkes duyurusunu yapmadık ama Yabani ile de konuştuk, Devrimle de konuştuk. Eee bir yandan da katılımcılar da işte bir çizgi roman, süper kahraman, süper kahraman yani. çizgi, çizgi roman, roman temalı çizimlerini yapacaklar, şeyler de, yabani çizerleri de blank cover çizecekler, böyle bir etkinlik olacak, orada çizilen blank cover'ı anında satın alabilir insanlar yani öyle de bir şey var, paralel okay. evren sponsorluğunda yapıyoruz, hadi bakalım, öyle bir etkinliğimiz de olacak. 29 Mayıs, Mayıs, o hafta daha doğrusu 28-29 Mayıs mi? O hafta sonu 20, ya cumartesi öyle ya da şey. işte ayı da olacağız herhalde. Ayı nerede? Şurada hemen işte. <gülüyor> şurası şurası gösteri, gördünüz <gülüyor> mü? <mi? Şurası gülüyor> gördünüz mü? Şurası deriz. Ya yani. şaşkın bakkal ayı. Evet Bağdat Caddesi'nden den inilirler aşağıda. Evet. Falan. Ayı da şey yapacak. Zaten konumda Facebook'tan hem paralel evren hem yabani hem drink and drug gruplarından paylaşacağız. O zaman şimdi yanlışlıkla söylediğim şeyi toparlayayım. <gülüyor> ee, bu sayede Drove and Geek devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Drink and Geek'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Devam ediyoruz. Evet. Benim yine dizi olmasını istediğim Lock Key. IDV'den çıkan Stephen King'in oğlu, ben oğlu, oğlu Joe Hill'in yazdığı Lock Ne dedi? Nedir? Aa, o oğlu mu yazdı onu? O evet. Ee, o ben lokenkiyi çok duydum ama hiç okudum. Ya ba hikayesi basitçe şöyle bir... Ben şeyden biliyorum. En son Guillermo del Toro bunu bir e, film ya da dizi yapmaya çalışıyordu. Sonra patladı. Bundan ya film olacağını düşünmüyorum yine. hani şu, yani Genelde uzun soluklu çizgi romanları bir filme, bir, bir buçuk, iki saate, iki buçuk saate sığdırdığında o karakterlerin gelişimi çok sığ oluyor. Ya da olayların gelişimi. Belki 6 film çekeceklerdir, anlam biliyorum yani yani yani 6 film, film çeksinler abi yani birer sene aralıklı bile olsa 6 film çeksinler <gülüyor> Hani süper hero hikayesine gider. Atıyorum bir üçleme çok fantastik bir şeye gidebilir ama yani bu tarz şeylerin dizi olması. Lakan e, ki okumadım için bilmiyorum acaba. Yani basitçe şöyle bir şey var. işte e, bir aile, anne, işte iki oğlu, bir kızı, eee büyük babalarının evine geri dönüyorlar. Hı hı. Ee, orada işte burada annesinin gençliğinde de o evde böyle bir arkadaş grupları varmış falan ama o evde değişik anahtarlar var atıyorum bir kapıyı açıyor bir şey oluyor atıyorum bir anahtar mesela insanların kafatasını açıyor. Yani beynin açılıyor. İçindeki düşüncelerini görebiliyorsunuz. Oradan bir Aa, düşünceyi enteresan. alıp geri koyabiliyorsunuz. Bir şey koyabiliyorsunuz. Yani evet, böyle çok fantastik. Yani böyle bir kapıyı açıyorsunuz mesela. Bedeninizi bırakıp oradan ruhunuzla geçiyorsunuz. Falan böyle çok fantastik. Güzelmiş lan. Evet, çok <gülüyor> güzel. Çizimleri de hani hoş yani. Hani ben bir okuyayım onu zaman. Bu arada e, biliyorum ama şey. E, çizgi romanlar arasında mangaları sayıyor muyuz? Her tabii şey tabii. tabii yani. Çizgi roman hani live action olabileceğini düşündüğün her şey yani mesela ben Bond de demek isterdim de onun live action çok leş olacağı için söylemedim neyin? bon Niye? Yani <gülüyor> yarı live action yarı animasyon yapar yani, yani leş olur evet <gülüyor> <gülüyor> o konuda bir şey yok ama yani yapılır bu, yani lakenki gerilimiyle şeyle böyle hani bölüm sonlarında böyle tam böyle cliffhanger bırakmasıyla falan çok tatlı olur gibi geliyor hmm. hani Joel de yani sonuçta babasından gelen bir şeyle de bunu böyle güzel yaparmış diye bir his var içinde. Ya, ya ben zaten. İllerme yani del galiba. Toro ıı, talip olduysa projeye, ben iyi bir şey vardır diye düşünüyordum zaten hani. Ben erfi seviyorum abi hani. Ya aslında onun tarzına tırt çok turt olsa da görsel olarak herifin hiçbir i̇şte. zaman eksik olmuyor. Yani Ve bu hani. De... Çizgi romana senaryosu yani çizgi romana bağlı kalıp görselliği kendi katarsa çok güzel bir şey çıkar yani bundan. Evet. He, tam deltoruluk aslında. Evet, aynen. Onu lockenki. Lock okay. Sen ne diyorsun Taycan? Ben ne diyorum az önce içerdim. Ha tabii. <gülüyor> evet, yani evet. altın vuruşu yapıyorum Aha. ben. Yapıldım. Hazır. Kafkes de yokken ya da şu an şu araba gitsin öyle mi söyleyeyim ben? Evet. Öyle yapalım. Neyse evet. o vakit evet. e, ben devam ediyorum. Devam et bakalım. Bu senin sonuncu bu arada. Nasıl? Doldurdun mu? E, şey Honorable Mansion harcı evet. ha, ha. Tamam. Okey. İlk beşimin doluyor yani. Evet. Tamam. İlk beşimi Golden Shot'la bitiriyorum o vakit. Film olmasını istiyorum. Çoğunlukla Latin yönetmenlerin çekebildiğini böyle filmleri düşünüyorum ama başka ha. daha iyi filmler çekebilenler de var. Yani başka ülkelerden de var. Yani neyse çok karıştırmayayım dedim. Karmaşıklaştırmayayım olayı da. Late Tripper. Ya, e filmini yapısınlar istiyorum. Ya açık söyleyeyim, çok iyi bir yani o kadar iyi bir çizgi roman ki onun nasıl iyi bir filmi yapılır bilmiyorum ama e görmek isterim onun için içiyorum bunu. Yani ben ben onu film olarak değil de, e şey, mini seri. 4 bölüm, 5 bölüm. Olabilir, olabilir, olabilir. Ya ben, 4 mini mini seriz benim çok sevdiğim şey format değil. Ya, lafını kestim. Her fasükülü bir bölüm olur, on bölümlük bir şey olabilir. Olabilir. Hani mini seri değil de tek sezonluk bir dizi olabilir. Ama ben mesela ilk düşündüğümde benim de aklıma film geliyor. Ya mesela en son Agatha Christie'nin işte On Küçük Zencisi'ni şey yaptılar. Dört bölümümlük bir dizi yaptılar mini seri. İş yüksek prodüksiyon. Prodüksiyonu çok iyi yönetmenliği, çok iyi oyunculukları çok iyi. Ama işte mesela dört bölüme yaydıkları için bence bazı yerlerin olmasa tempo ve akıcılık olarak daha iyi olurdu o iş. Onu taşıyor beraberinde. Anladım hani yani ne bileyim şey İngiliz formatında da yapılabilir hani 3 3 bölümlük sezonlar. Ha olabilir, olabilir, olabilir. Mesela evet yani British formatında bir şey yapabiliriz ama hani şu anda onu yapan çünkü bir Amerikan prodüksiyonu gerektiriyor. Ama görsel ederim, olarak, görsel olarak Amerikan prodüksiyonu. Hayır. Istiyor. Şey yok olarak, bence hayır, öyle görsel, değil. Olarak, görsel olarak, görsel olarak, olarak yani yönetmen Amerikan... olarak Yok yok yönetmen ve yok yani. şöyle diyeyim. Produksiyondan kastım şu Amerikan parası gerekiyor ha. ama yani Avrupalı ya da Güney Amerikalı yani. Avrupalı da değil Güney Amerikalı bir Tabii işte on Latinler görsen. çekecek evet, yani. Latinler çekecek onu yani onun böyle hani yani. o, İspanyollar falan da çekecekler <gülüyor> inaritü çeker yani hani dediğim gibi ben de hani çok isterim, i̇sterim görmek ama çok seviyorum çizgi romanı yani ben yıllarca Baya yıllarca, bir buçuk yıl falan filan boyunca okup, okuyup, okumadım ben alıp okumadım. Daha önce şeyde de bahsetmiştim, en iyi çizgi evet. roman şeyinde de bahsetmiştim. Benim öyle bir tepkim var saçma sapan. Bir şey çok ısrar ediliyorsa bana okumanın da okumuyorum. Öyle bir olayı var. Tuğra Dırız'ı da hala okumadın <gülüyor> mı? Onu ben de okumadım. Abi ben de okumadım Aylardır da. evde yapıyor. <gülüyor> Almadım da daha. Ben aldım, Döte yazı ile ikisini aldım ikisi yatıyor de yatıyorlar. <gülüyor> Yok Döte yazı okumuştu çok önce ben de. İşte okuyacağım ama yani neyse olay bu. Yani anladın mı? Ben o filmi izlemek istiyorum. Ben de istedim. Neden izlemek istiyorum? Bu arada bir gönderme de yapmak istiyorum. Bazı şey olarak, içerik olarak, duygusal olarak yoğun çizgi romanların filme çok iyi uyarlanabildiğini düşünüyorum. Bunlara en güzel örnek istiyor The Fountain. Tamam mı? Darren Aronofsky mesela orada muhteşem bir iş çıkart. Ben filmine bayılıyorum onu. Ya ben onu biraz tartışırım. Çizgi romanının da açtığını düşünüyorum ben. Hatta. Yani The Phantom filmi bayağı bayılıyorum. Yani görsel, anlatım bilmem ne olarak bayağı aşığım o filme yani. Zaten şey filmlerden o. Bayağı ikiye bölen insanlardan. Ya çok berbat buluyorsun evet. filmi ya çok iyi buluyorsun. Yani ben ben çok... titremedim. Sıkıntıdan ördüm filmi. Ben bayılıyorum o film. Ama çizgi romanı da okuyamadım. Öyle bir şey de var yani. <gülüyor> Böyle. <gülüyor> tamam o zaman ben söyleyeyim bir tane de. Ee, hani şu ana kadar... Her ne kadar işte hani tarz açısından Marvel, DC, hani Marvel birazcık daha e, relaks, komik. Gerçi Russo'lardan sonra birazcık daha ciddiye bindirdiler olayı. DC kökten e, şey hani ciddi diyelim. Hani daha iyi bir tabir. Gereksiz bir ciddi. Hatta. Yani gereksiz demeyin. bence. Ee, ciddi sus. değil, ciddilik başka bir şey. ben ciddilik başka bir şey. O, ben DC'de mesela somut... Man of Steel'deki tadı her türlü kabul ediyorum. Tamam mı? ...çok güzel bir tat. Mesela şey... ...Batman vs. Superman... ...Man of ile aynı tatlı değildi. Bence Batman vs. Superman... ...somurtkan bir filmdi. Ya ben evet. hani ikisini de sevmiyorum ama... ...Man of Steel tabii ki Batman ve Superman'den... ...hani yani daha, iyi daha iyiydi. Film. Yani ikisi de çok kötü film bence yok lan ben şey iyi film görsel <gülüyor> olarak evet iyi olabilir çok o binaların içine giriyorlar çıkıyorlar falan da yani Superman filmi olacak bir şey değil aslında ya şöyle bir şey ya bilmiyorum ben Birthright'ı çok sevdiğim için hikaye olarak da hani Superman'ın o şeylerini seviyorum neyse çok. neyse ben e, Deadpool'dan sonra birazcık hakikaten çizgi film hak, hakikaten çizgi romandan fırlamış gibi uyarlanan ee, filmlerde olsun istiyorum daha fazla. Hı hı. Hani e, o zevzek tadı da versin, o çiziliği Aha. de versin, o çizgi roman yani o e, nasıl desem o çocuk şiddeti e, de versin Arra Aynen. O çocuk suluğu da verebilen, kendini çok fazla ciddiye almayan çizgi roman uyarlamaları da olsun istiyorum. Ya da çizgi roman neyse o. Yani o fantezi evet. dünyasını direkt alıp yerleştiren e, filmlerde olsun istiyorum. İlla ki gerçek de, dünyaya bir şekilde bağlayalım bunu. Dertleri olmasın istiyorum. O yüzden de Dragon Ball istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yok. O yüzden de mesela eğer o havada yapılacaksa yani çizgi romanda neyse o şekilde yapılacaksa e, ben bir e, şey Kingdom Come filmi istiyorum. Ah oh, ben buna içerim. Ya açmam <gülüyor> lazım. İçerim. Az önce çünkü içeri baktım seçtim yani şöyle bir şey hiç süper hero film, filmi ya da söylemek gelmedi içimden şimdiye kadar listede. Hani olsaydı Red Sand'ı söylemeyi düşünebilirim belki. Hani Kingdom Come ya yani inanılmaz bir çizgi roman ama hani bazı çizgi romanların yani görmek isterim. Yapılsa sinemaya koşa koşa giderim. Ama hani iyi olacağına inanam inanmıyorum yani. Ya şimdi evet. E, çünkü onu ya yani ben şunu düşünüyorum. Batman vs. Superman bir şey yarayacaksa Kingdom Come yapılmasına vesile olabilir diye düşünüyorum. Hayır hayır. <gülüyor> Şöyle bir şey var. şimdi <gülüyor> e Çünkü film olacak. Sıçraya da şey. Hayır. Sıçraya başka bir film çekebilirler. Yani. Film olmanın bir gerektirdiği şeyler var. Tamam mı? Hani sıfır bir izleyiciye de izletebiliyor olman lazım. Ne bileyim işte e kendi başına yeterli bir hikayesi olması lazım. Şimdi Kingdom Come sen direkt filmi uyarlarsan orada olan bütün karakterlerin altyapısı ne bileyim işte Superman ve şey e, Batman'in arka hikayesi işte bu adamların nasıl e, şeyi e, sen söyle mücadele ettiği kötülerin nereden geldiğini vesaire bunları vermek zorundasın o hikayede. Dolayısıyla filmi uyarlanması çok zor. Yani direkt kafadan izleyici bunu biliyor diye dalacaksan ancak o şekilde yapılır. Yani o da mümkün olmadığı için kimse öyle izleyici nasıl olsa biliyordur nasıl olsa bileti alacaktır diye varsayıp işte 250 300 milyon dolar koyamayacağı. için e, gelmesi imkansız gibi. Ama hani hikaye Şu anda fantezi kuruyoruz zaten. Evet. Yani gölün evet, yani benim mesela koşa koşa biletini ha, alırım yani. Bill Gates bana 1 milyar dolar miras bıraksa ha 250 milyon dolarını al Kingdom Come check derim yani. <gülüyor> Kıyamadı hepsi ne 750 beni. <gülüyor> Ay yani şu anda büyük uçak pasırların genel bütçesi o civarda olduğu için. Evet. Ama Kingdom Come. Yani görmek isterim. Ben de kesinlikle görmek yani isterim. Bileti Aynen. direkt alırım. Peki, kır saçlı bir hmm. Superman Peki kır saçlı supermeni kim oynatmak istersiniz? Aha soru. Ah, soru böyle oldu. Buyur. Yani ben Kırsaçlı Henry Cavill oynayamaz. Oynayamaz. Mı? Çok genç. O zaman bir 30 sene sonra çekelim. <gülüyor> Şeyin boyun ne bilmiyorum ama kısa geliyor ama surat olarak Mad de herif gider işte ona Kingdom Come'a gider Yok ya çok şey değil yani değil olmaz. Surat olarak gider be abi. Yok olmaz olmaz Şeyi mi diyorsun sen? Onu, onu, onu, onu diyor baş var evet. Olmaz. Olmaz Olmaz Olur lan kim olacak? Olmaz olmaz <gülüyor> Olmaz <gülüyor> Zorlayıp mezardan mı kaldırırız? Evet. Ne yapacağım? <gülüyor> CGI yaparlar abi. 10 sene sonra bildiğim birebir bir CCA zaten. Olmuyor olmuyor Hiç olmaz. Olmayacak o hiçbir zaman olmayacak. Bence olur yani. yani olmaz arkadaşlar. Öyle. Siz alışacaksınız bakın. Hayır hayır alışacağız ilahi. CCA'nın şöyle bir sıkıntısı var tamam mı? Siz alışacaksınız. Görsele sürekli sürekli onlar size yenisini sunacaklar. O yenisini alışacaksınız. O yüzden her yeni gelenin olmadığını bileceksiniz. Mesela şeyle her gün goril görmüyorsunuz. Bir gorili sinemada gördüğünüz zaman ondan etkilenebilirsiniz ama siz her sabah kendinizi aynı görüyorsunuz. Tamam mı hani o yüzden kendinizi her zaman ayırt edebileceksiniz. O yüzden e, bir insan bak insan diyorum naviyi falan değil. Teni mavi yaptığın zaman gene o yiyecek. O başka bir şey ama bir insanı birebir gördüğünüz zaman her zaman o farkı ayırt edebileceksiniz. Her zaman şey yapabileceksiniz. Neden biliyor musunuz? Çünkü evrimin kazandırdığı en gelişmiş şey dünya üzerindeki şey diyorum bak organ falan en gelişmiş şey göz. Hani ve bu gözün alışması farkı ayırt etmesi bilmem neyse çok şey şu anda çok kamera. çabuk oluyor. Oğlum kamera olarak teknoloji yakalayamadı gözün kalitesini şu anda. Henüz hala yakalayamadı. Çok yaklaştı. O yüzden işte 48-60 FPS'e çekilen filmler tiyatro sahnesi gibi gözüküyor. Normalde stüdyoda çekilirken izlesen nasıl göreceksin öyle görüyorsun o FPS'e şey yaptığında. Ama hala birebir yakalayamadı. Anladım hani o yüzden öyle bir şey var yani. Onu hiçbir zaman yapamayacağız abi. Çok beyne artık ne zaman elektrik vermeye başlanır bir teknolojiyle film izlerken o zaman olabilir de. Şu anda çok zor. Yani piksel tabanlı şeyle olacak iş değil o. En azından onu söyleyeyim. Evet, Neyse. aslında benim inancım öyle yani. Senin bir bir analizde de bir tane filmin kaldı. Kocaya diyor ki kest trashi diyor. Evet. Yani... En evet, dedi ya. Yani. Uzatma, uzatma. Kes. Ben girmedim, sen girdin. Ha. sıra sende. Beğenmedi. Ee, kaç film kaldı? <gülüyor> senin bir tane ilk 5'te bir tane kaldı. Ondan sonra honorable mention'da da 3 tane kaldı. Neyse, ek yaparız nasıl olsa. <gülüyor> Yani şey hani nasıl çekilir ne olur bilmiyorum ama Monster'ı görmek isterim. Şey e, manga Hı? olan mı? Evet. Naoki Urasawa'nın Monster'ı. Ben Monster. Monster da var ama okumadım. Yani. Dizi, dizi olarak yani Filmi film olmaz Yaptılar herhalde. diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyor da olarak. Ya, o, bilmiyorum yapmış olabilirler. Yani ben o taraf Hiç yani Japonlar. manga falan çok hmm. okumadığım için hani. Ben sanki yapıldı diye biliyorum ama yanılıyor da olabilirim. Ya, yapılmış olabilir hani bilmiyorum da hani şey olarak. Ee, yani dediğim ben mangada çok okumuyorum genel olarak Hı -hı. aslında hani ama yani Monster çok çok iyi hani Pluto mesela bence Pluto Monster'dan daha iyi Hı -hı. ama Pluto'nun dizi olması ya da film yani dizi olabilecek bir şey değil ee, yani film olabilir o da iyi bir film olmaz diye düşünüyorum ama Monster'dan güzel bir dizi çıkabileceğini düşünüyorum yoksa yani hep Pluto Monster harika çizgi romanlar ee, ben Monster'ı bitirmedim. Ben de daha bitirmedim. Devam edemedim. Çünkü eski baskıları tamam. yok. Yenilikleri çıktı çok ee, Monster Master Kit'ini bitirdim ben. Onu o daha okumadım. Master Kit'in mesela çok dizi formatına uygun e, hikayeler. O yüzden eğer e, şimdi size Master Kit'in animesi yok mu? Kit'inin ve Monster'ın da var annesi. Yanlış hatırlamıyorsun. Ha. Olması lazım. Monster Kit'inin var annesi. Yani aynı e, yazar tizer. Adını unuttum şimdi. Urasava'yla. Naoki Urasava. Ee, olabilir. Yani Monster hani hem gerilimiyle hatta yani dizide e, ben bunu şey... daha böyle karanlık çekerek o gerilim yani çünkü Monster çok ilginç. Hem bir yandan bir gerilim var hem çok naif bir yönü var. Hı hı. E, yani tabi diziye bunu aktarmak zor ama hani yani yapılabilecek bir şey. Ee, hani zevkle izleyebileceğim bir dizi ve hani çok büyük bir bütçe gerektirmeyen yani aslında iyi oyuncularla hani kotarıl, iyi bir yönetmenle kotarılabilecek bir proje. Hani Pluto mesela dediğim gibi çizgi roman olarak daha çok beğeniyorum. Çok daha iyi. Yani bence inanılmaz iyi bir çizgi roman. Ama hani onun dizi olmasını mesela ya da film olması mesela o kadar eee beğenir miyim bilmiyorum. Yani o yüzden hani seçimim so Monster. Ha? So Blade yani gibi şey. Evet yani öyle yani şey olarak ama işte o yüzden Monster'ı tercih ederim dizi yapılması konusunda. Yani, okay. yani manga genelde manga okumayan yetişkin yani dinleyicilerimiz varsa da yani bunlar hani çok Hani Urasawa'yı komple takip edin. A, aynen öyle. Yani. <gülüyor> Adam harbiden inanılmaz yani. Ne ne varsa Urasawadan alın <gülüyor> A, Aynen öyle. Ben de bir tane manga'dan gireceğim. Benim de listenin son şeyi. E, Homunculus diye bir manga var. Türkçe çevrilmedi anlıyor Yok bildiğim kadarıyla. İngilizcesi var mı onu bile bilmiyorum. İngilizcesi var zannedersem ama emin değilim. Orada da olay şu aslında. Şey e, hani. <gülüyor> Ee, evsiz bir adam var işte aslında çok metaforik bir çizgi roman işte e, normal bir insan hayatı sürüyor ama evsiz tamam mı yani o e, imajı sürdürmeye devam eden bir e, kendi gerçekliğini reddeden bir adam var ve bu adama bir gün deli doktorun teki geliyor ve diyor ki ben sana e, hani belli bir para karşılığında bir deney yapmak istiyorum diyor evsizsin paran yok belli ve bu deneyde şey hani bu klasik üçüncü göz muhabbeti vardır ya işte kafatasının işte iki gözlü arasında bir yerine işte bir delik açıldığı zaman insanların işte bir var olan boyutun ötesini de görebilir ve algılayabilir hale geldiğini inanıyor bu doktor. Ve bu deneyi o evsiz adamın üzerinde yapmak istiyor. Bu eriş bir şekilde kabul ediyor ve operasyonu geçiriyor. Kafatasına bir delik açtırıyor. Ve o deliyi açtırdıktan sonra sağ gözünü kapatıp yani sadece sol gözüyle dünyaya baktığı zaman işte şey insanın alter, saklamak istediği öz kişiliğini e, görmeye başlıyor. Ve bunu hani fiziksel olarak işte ne bileyim e, bir maganda gördüğünde acayip e, zırhlı bir mekanik robot görüyor, fakat içinde de ağlayan bir çocuk görüyor bu tür psikolojide kullanılan metaforların fiziksel şeylerini görmeye başlıyor acayip böyle bir nasıl desem metaforu böyle fiziksel dönüşüme ev verip anlatınca çok şey geliyor e, hani, hakikaten insanın ötesindeki gerçek insanın ne olabileceğine dair bir sorgu yaşatıyor baya gerilimi de olan felsefeye, psikolojiye, metafiziğe göndermesi de olan bir çizgi roman manga Hani sinemaya direkt uyarlanabilir gibi geliyor orundan. Tavsiye ederim. Sen çizimlerini de seversin gibi geliyor. Hadi, ne demişti? Homunculus. Homunculus. Ya homunculus zaten psikoloji terimi olarak senin alt benliğindeki hmm. daha temel insani ögeleri temsil eden. Homunculus aslında şey yani bir simya terimi ya. ya hem simya terimi hem psikoloji terimi. E, hatta psikolojide şey var. Yani mesela full metal alt var. işte başka şeyler de var. Yani simya terimi olarak insan e, yapımı insan olarak kullanılıyor. Psikolojide de e, şey, e, daha çok şey vardır. Çok ünlü bir homunculus heykeli mi diyeyim artık çizimi hı, mi hı. diyeyim. İnsan beyninin işte hangi duyulara e, ne kadar e, yer ayırdığına orantılı bir insan figürü vardır mesela işte. i̇şte kafa kocamandır, göz çok büyüktür işte, el hı. küçüktür vesaire. Tavsiye ederim okumanızı. Yani devam ediyor mu emin değilim. Ben de çok uzun süreler şarkı edip sonra e, takip etmeyi bırakmıştım ama evet bizim şu anda ilk beşimiz bitti e, honorable mensjnlara geçebiliriz geçelim bence tamam o zaman dayıkan ben mi başladım evet şu an aklıma gelen bir çizelim şey başka şeyler de var aklımda da Hı. şu an aklıma geleni söylemek istiyorum söyle bakalım animasyonu var çok seviyoruz çekecek yönetmen de hazır benzeri çektiği filmler de var o yüzden çok güzel çıkıyor bomb ben <gülüyor> Kung Fu Asıl ve Shaolin Sakın yönetmeni çeksin biz de izleyelim. Başka hiçbir şey dememe gerek yok. O tatlarda çekse ben fitip. Ya ve <gülüyor> çok eğlendiriyor muhtemelen. şey ki çok seviyorum o filmleri burada Kung Fu Asıl ve Shaolin Sakın bayılıyorum. Ya yani ben de seviyorum Filmler da. Gibi. şimdi orada çok acayip efektler giriyor ya. şimdi uzaylı kılıklısı var. E tamam işte. yani o herif yapabilir işte bunları. Yani. Yapar mı diyorsun o herif Oğlum Kung Fu Asıl bu da geliyor. Tamam da yani... <gülüyor> bu, da biraz, bu da geliyor lan. Palm bu da iyi yapıyor herif ve ya adam aksiyon çok yapıyor. Yani hani orada yazdığı senaryolarda çok plastik makyajı pek... falan ihtiyaç yoktu. Onlara girmedi. Ona da girer yani. Ya yani karakter dizaynı vesaireyi... Yani orijinal. Yani bak uzak doğu komple adam <gülüyor> şey olarak <gülüyor> ırkçılıkla <gülüyor> alakası yok. Konsept <gülüyor> artist olarak çok zengin bir yer abi. Evet ya fengzulardan tut bilmem ne kadar ayı gibi konsept artist kaynıyoruz tamam mı yani hollywood da oradan alıyor konsept artistlerini işte disney de oradan alıyor bilmem ne de oradan alıyor tamam mı bir şekilde nasıl neden bilmiyorum bunu bunun nedenini bilmiyorum belki oralarda bu, bu insanların çok ucuz içgücük olarak çalışıyor olmasındandır ondan da kaynaklanıyor olabilir hayvan gibi bayağı kusura baka sıçar gibi derler ya sürekli konsept artist üretiyorlar ve hepsi çok iyiler hepsi çok iyiler yani işte Çin'den çıkanlar, Kore'den çıkanlar, Japonya'dan çıkanlar... Buralar bayağı işte belli bir tarzda. Özellikle anime, manga ve işte şey ve shonen tarzına yakın... Veya o tarz e, oyun konsept artistlerinin çoğu gene uzak doğuludur. Buradan çok fazla çıkıyor. Böyle bir şey ihtiyaç olduğun zaman karakter tasarımı mı istiyorsun? Zaten kendi ülkende de yoksa yan ülkede var. <gülüyor> tamam mı hani... <gülüyor> Hani şimdi bizde yok o mesela hani bizim ülkemizde yoksa Yunanistan'da vardır diyemiyoruz. Suriye'de vardır diyemiyoruz tamam Onlar diyorlar bunu. <gülüyor> şimdi öyle bir olayları var yani tamam hani Çok hayvan gibi bir manga ve manva kültürü var orada. Anime'nin çok sağlam bir yükselişi var. Bir şekilde de sanat programları da okullarda falan iyi anladığım kadarıyla ve insanlar bir de çalışkan orada. Ve çok iyi şeyler çıkıyor, konser tartışlar çıkıyor. Bu herif de özellikle kafa olarak, yönetmenlik olarak şey kültürüne çok... Ya anime kültürüne çok hakim bir herif. Kung Fu Asıl'dan e, Shaolin adını da unuttum adamın. <gülüyor> Neyse. Bir One Punch Man film olursa o adam çeksin isterim. Full'de Uzak Doğulları oynasın isterim yani. Zaten Dragon Ball gibi olmuş burada <gülüyor> Ya kendisini. <gülüyor> ya Dragon Ballda da bence o adama verselermiş keşke diye <gülüyor> düşünüyorum. <ya. gülüyor> Dragon Ball ne kadar kötü bir filmdi ya. Unutmak isteyip evet. unutamadığın filmlerden evet. işte. Ben hiç izlemedim Allah'tan. Sadece bu arada One Punch Man'in animasyonunu izlemediyseniz izleyin. mangasını okumadaysanız okuyun lan. Çok iyi. <gülüyor> mangasını okumadım da animesini izledim galiba. Ben ya fark yok. Taraf, anime animasındaki tek kareleri al mangada çizmiş zaten bayağı Baya anime'nin yönetmenine hiçbir iş kalmamış. Bu arada o şey, kadar iyi adam. Anime mangadan girmişken hani bir segway yapalım. Daha demin aslında muhabbetini yaptık iş yine Scarlett götüne gitti ama <gülüyor> <gülüyor> Ghost in the Shell abi şimdi live action filmi 15 senedir geliyor nihayet çekmeye başladılar. Ne diyorsunuz? Beklentiniz var mı? Yani bilmiyorum siz orijinal işte mangayı ya da animasyonu seviyor musunuz? Ben animeyle başladım filmiyle başladım ilk filmiyle daha sonra oğullarını falan filan izledim hı hı. ben hala ilk filmin hastasıyım. Hatta ilk filmi o filmi ana anime filmine belki kızar olacaktır? Blade Runner'la falan eşdeğer tutarım. Niye kızsın canım? Yani olacaktır illaki anime izlemeyen Sadece film izleyen adam kızacaktır Siz gibi bilinme çıkarıcı, Çıkar rejim emin ol. <gülüyor> Neyse belki olabilir Zevk yani meselesidir ama şey, eşdeğer tutarım Şey var bir kere yani o Cyberpunk kültürünün aslında Hani bilmiyorum alt kültürden işte kült kültürünü hatta birazcık da Ana akıma kaydıran Asıl e, yapıtlardan bir tanesidir. Şey, ya bu arada şeyi shell. vurgulamamız gerekiyor. E, Matrix'teki Trinity'nin ilk tanıtımı Ghost in the Shell'den alıntıdır yani ya da göndermedir. Hayır Bilmiyorum canım. neydi Matrix yani. Matrix oradan yani. bayağı çakma yani. Yani evet öyle bir... Yani şey. Çakma demeyeyim. Esinlenilmiş diyelim. Bir sürü öge kullanılmış oradan. Zaten Wachowski'lerin hmm. anime, manga sevdiğini biliyoruz. Tabii canım. Matrix'i o yüzden sevdik zaten. O yöveleri çok iyi taşıdığı için sevdik iyi yani. İyi aktardılar adamlar bir yandan da hani. Yani ben o yüzden şeydim mesela işte o Matrix ilk çıktığında o bizim yaş grubu, liseli, üniversiteli tipler işte ilk defa görmüşler böyle bir şeyi vay anasını böyle bir şeyi nasıl hayal edebilmişler Live Action'da biz yani. de ilk defa gördük. Yani. Live Action'da ilk defa gördük ama biz bunun örneklerinin mangadan ve animelerden e bir şey hani diyeceğim bir daha da o, o kadar da... iyi görmedik Live Action'da herhangi bir esinlenmeyi bile o kadar iyi görmedik. Yani filmin hakkını yemeyelim lütfen. <gülüyor> evet. Valla hayır ben Matrix'i şey kötülemek için söylemiyorum bunu ama hani öncesi de var onu demeye getiriyorum yani Matrix'in örnek aldığı esinlendiği işte kaynak olarak kullandığı şeylerden bir tanesi. Ghost in the Shell'dir. Diğerinin ilk şey olduğu söyleniyor da okuyamadığım için ee, neydi? Transformers Invisible. Invisible'ı ben de okumadım. Ben de okumadım. Yani ben denedim, denedim. <gülüyor> yalan yok, yalan yok. Okuyabilenler harika bir çizgi roman olduğunu söylüyor. Ama benim gibi okuyamayanlar ya yani kastım hani yani böyle zorladım kendimi ama 60. sayfada mı 80. sayfada mı yani yeter artık yani, yani o, o kafaya ulaşamadım. Ben benim mesela işte eee mesela Kafkas çok çok, çok evet. sever. Ben hatta ben şey... ilk girişimimde belli bir sayıya kadar geldim. Ama ondan sonra hani çizgi romanı bırakıp başka bir işe geçtikten sonra tekrar o çizgi romanı dönme ihtiyacı duymamıştın mesela. Yani şöyle bir şey. Planetary'i e... Planetary güzel. Planetary'i okumak için biraz taşlama seviyor lazım. Ya Planetary'in bir de şöyle bir şeyi var. Yani tam aslında olmadı, tam, warun... tam bir böyle yani Voronelis. Şimdi mesela Injection yazıyor Voronelis. Bir yazmaya ara vermişti. Sonra tekrar geri döndü. Yazdığı bazı şeyler yani ben çok en sevdiğim yazarlardandır hiç Warren Ellis gibi gelmemiş. Şimdi injection'a mesela bakıyorum. Evet ya bu Warren Ellis. Çünkü o Planetree temelini orada görüyorum. Planetary'de de aslında şöyle hani başlıyorsun bir şey oluyor. Yani her fasükülle bir şey oluyor ve hiçbir biriyle alakası yok. <gülüyor> yani diyorsun ki ne oluyor? Yani Supernatural'un aslında ilk sezonu gibi. Hiçbir ana hikaye yok. Gidiyorlar bir şey yapıyorlar. Gidiyorlar bir şey yapıyor. Gidiyorlar bir şey <gülüyor> yapıyor. De. Gidiyorlar bir şey yapıyorlar, Gidiyorlar bir şey yapıyorlar. Sonra, sonra, sonra onlar birbirine bağlanıyor. Ve Planetary'de de hani o gidiyorlar bir şey yapıyorlar kısmını da bıraktıysan çizgi romanı Hı -hı. zaten geri dönme ihtiyacı duymuyorsun. Evet. Ama ana hikaye geçtiği kısma geldiğinde has siktir diyorsun. İkinci cilde beraber coşuyorsun. E, yani. Ve üçüncü cildin sonu muydu neydi işte bir for sahnesi var yani böyle yalan olmuş ya ikinci ya da üçüncü cildin sonu böyle divin düşüyor. Ve az siktir oluyorsun. Oradan sonra zaten kopuyor gidiyor. hani Hatta filme çekilmesini isteyeceğim çizgi romanlardan biri diye düşündüğüm bir şey. Listeme koyar mıydım emin değilim. Adaylardan bence biriydi. Bence çok karışık. yani o yapıda da koyamazsın. O, koyamazsın. Ki. Yani izlenmez. O yüzden koyman lazım hiç olmadığı için. Belki Hayır. Yok. Yani sinemadaki, belki onun medium mu sinemadır bilemiyoruz. Hayır, sinemadaki sinemadaki o yapısını kuramıyorsun. Dizi mi olur diyorsun. Çünkü dizi de olmaz çünkü Amerikalılar yani Neden dizi olmayacağını söyleyeyim. Amerikalılar izlemez o dizi. 5. <gülüyor> bölümde iptal olur o dizi. Hani ben ister Yok sadece, ama 1. Çek, sezonu çektikten sonra olur ya. Yani ne tür şeyin 13 bölümü <gülüyor> koydu. Yani izliyorsun. İzliyorsun 13 bölüm koyulduğu zaman böyle 5. bölümde 13 bölüm birden yayınlanmış. yine de yani görmedim ben. Olur, olur. Ya yani o da olur. Yani ben hani yıllardır söylüyorum hani inanılmaz iyi bir çizgi roman ama hani yani iki cildi mutlaka bitirmiş olman lazım ki devam edebilesin. Hani o zaman belki flashbacklerle devam... devam edip biraz ilerlemek mi gerekiyor? Sıçramak ama biraz o da, farklı mı ama işte o da, yani, o da bozuyor değil mi? Bozuyor. Hikayeyi bozuyor. Yani o yüzden yani, hani evet. düşündüğüm hikayelerden biriydi. En sevdiğim çizgi romanlardan biriydi. Ben şahsen o Netflix mesela olsa mesela izlerim. O buradaki ilk onuma koymadım. <gülüyor> Çünkü olacağını düşünmedim. Ama fantezi yapıyoruz. Belki olur yani. Yani iyi olacağını düşünmüyorum. Onu öyle bozulsun da istemem o yüzden. Burada hani... Burada nereden gelir sen Kafka eski anarak söyledin. Evet, evet. Ha Invisibles işte Invisible öyle değil. Seni içine almadığı için ya da hikayeyi anlamlandıramadığın yani şey değil. Evet hikayeyi anlamlandıramıyorsun. Çünkü hani paso böyle büyük bir rit göndermeleri, konuşmalar ayrı. Bir de tabi Grant Morrison'un o artık ne kafası olduğunu bilmediğimiz. <gülüyor> Hani artık LSD mi başka bir şey mi bilmiyorum. <gülüyor> hani öyle kafayla bir şey yazmış ama dediğim gibi bitirebilenler yani okuyabilenler harika bir çizgi roman olduğunu söylüyor. Ben denedim beceremedim. Ben okudum seviyorum. İmizibuluz. Aa pardon. Planetir'dan bas. Yok hayır. Planetoruz. İmizibuluz. Orada oraya sızın. Ben orada geri dönemem şimdi. şey böyle. Bakın. Tamam. Param geldi sana. Yes. Ben ne dedim? bambi şeydi. Invisible. Hay bende miydi o? Oradan bahsettik bir şeyden. Invisible. Gönderdi. Ne düşten? Invisible orada printy yanında ya. Evet. Baya şeyden 20 kilo e, evet, evet. evet. şu anda. Evet, evet. Sen söyle. bir şey şeyden in, in, in, in, Invisible, mafs geçti. Oradan Invisible'ı, oradan şey. Tamam, sen de hatırlat o zaman. Sen şu anda saydın 200 gram olmaz dedin özellikle. İlk kez bu film olmalı diyorum. Rising Stars. Michael Strazinski'nin yazdığı Süper hikayesi. Ben de okumadım onu ya. Yani. Sonu Strazinski de kabul ediyor iyi değil ama yarattığı Süper Hero evreninin bir konsepti var. Kendisi başında olabilecekse değiştirebilir. Ha, değiş değiştirebilir. Ve şöyle yani e, basitçe konuyu anlatayım işte bir kasabaya ya da küçük bir şehre işte bir meteor düşerken doğan bütün çocukların süper güçleri oluyor. Bunları da çocukken alıp beraber yetiştiriyorlar aynı okulda falan hani. Hmm. Ve işte bunlar büyüyorlar. Atıyorum değişik değişik güçleri var. Çok güçlü olan var. İşte bir kadın var. Ona her gören aşık oluyor falan. Ve bunlar işte atıyorum 30'lu yaşlara geldiğinde ya da 28 29 şimdi yaşını hatırlamıyorum. İçlerinden biri öldürülüyor. Hmm. Bunu kim yaptı? Neden oldu? Falan gibi bir şey. Çünkü e, alt konseptte şöyle bir şey var. Güçleri azalmaya başlıyor. Top Tam bir güç şeyi var. Yani biri öldüğünde onun güçleri diğerlerine hmm. dağılıyor. Hani güç olarak. O yüzden öyle bir şey var. İçlerinden de bir kahraman vardım yani tip işte. O da hayatı boyunca diğer güç diğerleri sapıtırsa onları hani bir şekilde dizginlemek, kontrol altına almak, yakalamak, işte artık öldürmek hani onun için yetiştirilmiş. Batman yani. Hani böyle <gülüyor> aslında hani hep böyle en şey sessiz sakin duran tip falan ve konsept çok güzel. Böyle o gücün paylaşılması o yüzden bir cinayet işleniyor olması. Onun arkasında hani kim var? Öyle bir gizemi var. Hani dizi olacak kadar uzun olmamalı. Hani bir üç saatlik filmde bu karakterler bir şekilde yaratılabilir ve hani o yani şey verilebilir. Ee, ve hani Strazinski'nin daha önceden senaryo yazmışlığı olduğu için işte Babylon 5 falan gibi hani onu da çok güzel senaryolaştırıp sonunu kendini beğenmediği sonunu da değiştirip çok iyi bir film olabileceğini düşünüyorum ben merak ettim okuyacağım bunu evet, ben bayağıdır merak ediyorum da bir şekilde oraya bir şeyler yani yani ben bayağıdır okumadığım için utanıyorum da biraz işte aynen, aynen. okuyup bir tane Rising Stars podcast yapalım olur süper olur o şey gibi olur e, Book Club gibi ben zaten yapalım şey zaten Ben bir şey, ben, şey bu, yapalım. Book Club yapalım, ya. yapalım istiyorum. Atıyorum, hani hepimiz... O zaman bu Club için ayrı bir podcast serisi yapalım. Bence. Yapalım Yok, hep aynen. beraber atıyorum. İki, iki, iki konuşalım falan. 30 hani... dakika olsun lan. Eva, book dakika, Club olsun. 30 <gülüyor> dakika 40 dakikalık podcastlar ne güzel. Yani yani bir hikayeden bahsediyoruz. Atıyorum iki haftada bir bir kitabı okuruz hepimiz tartışırız. Aynen. Bence aynen. öyle olmalı. Belki onu da ilerleyen eğer... Yani bir düzen tutabilirsek Belki yeni çıkan seriler için de yapabiliriz yaparız. Olur olur, olur Hem tanıtım olur hem evet. bir şey olur Aynen. Atıyorum bir yeni seri bir eski bir şey yaparız hı hı. Hani... Mesela atıyorum şey olabilir Türkçesi basılmadan önce okuyup evet. Onu tartışıp Türkçesi çıkacaksa ondan önce tartışabiliriz Çünkü artık şu anda çok, evet, seri çok Türkçe, çok şey Türkçe çıkmaya başladı yapabiliriz öyle bir şey. Ne zaman orijinalsini basıyorlar? Orijinalsini Sin'i Orijinalsini okumadım daha. Hı? <gülüyor> Sin'i basıyorlar, daha okumadım bah, ben. Ben orijinalsini işte yani, basmışlar. Hiç bilmiyorum. Zaten. Ben sadece e, Observer'ın öldüğünü biliyorum. Watch Torun kulağı. Aynen aynen. He yani Watcher'ın e, öldüğünü biliyorum. Ben Torun kulağına bir şey söyleyip onun iktidarsız olmasını sağladığını biliyorum. Yani bir şey söyleyeceğim. Hani o şimdi böyle genelde daha önceden hani çizgi romanlarda böyle şey dosyalar geldiğinde görsel dosyalar çok küçük yazılmış şeyler. Yani normalde okuyucunun göremeyeceği şeyler balon büyütüldüğünde görsel geldiğinde yazı yazar. Hı hı. Hani orada harbiden bir şey yazıyordur. Original siline şimdi çevirdim ben. Görsel geldi. Böyle. Görseli büyük ne yazıyormuş? Torun kulağı ne söylemiş? Çünkü hala açıklanmadı Marvel Görsel büyütüldü böyle X, bilmem ne falan. <gülüyor> <gülüyor> ya sayın, arada bir bunu koymuştu. Al, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> al koymuş ana. Fakir madat. Al bunu söyleyeceğim. <gülüyor> Originalsin için e, villainler, bir villainlar var hikayenin içinde. Midas villain. Hı hı. Yani çok tırk bir villain. O villain atıyorum doktor durum olsaymış harika bir hikaye olurmuş. Yani yine güzel bir hikaye. Benim beklentimden çok daha iyi bir hikayeydi. Güzel bir hikaye. Ama o villain'ın yerine atıyorum Dr. Doom gibi böyle çok karizma bir villain. Hani güçlü bir villain koysalarmış inanılmaz iyi ya bir hikaye Dr. olmuş. Ben Dr. Doom'u hiçbir zaman sevemedim. Yani ben de sevmiyorum. Karakter şey olarak, yani, da, hani çok... olarak sevmedim. Ha. Yani maskesi zaten bence çok antipatik. Şşt, hani şey... Ha. Maske çizene göre değişiyor. iyi çizenler var. Ya ben mesela çok karizma yine de onun bir maske tarzı var ya işte, evet. Iron Mask maskesi. Tabii. Tamam mı yani ortaça işkence maskesi. Ha. Yani o o o, o konsept sevmiyorum. Bir iki bence zaman içerisinde çok çamur olmuş bu karakter. Çünkü bilim adamı olarak başlayıp sonra mistisizme girip ondan sonra farklı evrenlere girip geri gelip sonra işte. İşte onun muhtemelen produk, şey ne. bekliyoruz. Tamam böyle Fantastic Four Marvel. Sinematik üniversite dahil olsun Onlar toparlayacak onu Hayır çizgi olmanda da bir türlü <gülüyor> tabii, tabii. tam olarak Nedir bu herif çözemediğim ve Onu toparlayacak yani e, Bir sürü de iyi şey. Çünkü bakma aslında Doktor Strange falan da öyle biraz Evet Doktor Strange öyle ama ha, Şimdi Strange onu toparlayacaklar bir şey işte şu an Hayır, Bir şey var tamam mı bir kimliği var Herif büyücü, büyücü diyorsun, tamam. Hiçbir şey bilmesem de herif büyücü diyorsun Geçiyorsun ha. Şimdi Doktor Doom nedir abi? Yani kafayı tırlatmış bilim adamı desen değil. Tamam. Diktatör desen o tam olarak o da değil. İşte büyücü desen tam olarak o da değil. Şimdi tanrı oldu zaten. Ha. Secret Wars'ta tanrı oldu. Bayağı Ama yani. onu zaten daha önce Vadif'te denemişlerdi. Yani. Onu bir daha taşlar. O Vadif serisi beğenildi çünkü. Sizleri de iyi çünkü. Vadif serisi beğenildi. Hani hmm. o şeyler var ya Guardians of the Galaxy'de gördüğümüz e, Eternal hmm. şeyler Sema var ya Vadif dedin de Sema abi. Celesteal'lar şey. yani. var ya. Ha. Ee, onların güçlerini alıp bir yandan Thanos'un işte o şeyini de alıp Vadif'te e, öyle bir şey var. Tanrısal şimdi, güçlere sayılacak şey, şey zaten. Var. Artık şey yakışıklı oldu tekrar. Öyle mi? Evet. Artık yakışıklı ve şey yani tam ne olduğunu bilmiyoruz şey olarak ama hani iyi gibi yani iyilik yap yapmaya çalışıyor bir şekilde bir, bir, bir şeyleri var. Şeyde de yakışıklıydı ya Neil Gaiman'ın yazdığı neydi? Ha, 1602. Aha. Zaten hani normalde de işte yakışıklı ya ama iyi. Hani... Sıra kimde? Da ben sen, de. sen değil mi? Hı? Evet. Yok, sen One Punch Man dedin. Onu ilk sen, dedim la Ben şey Ondan söyledim. Ben ne dedim? sen Ben bir şey demedim. Hayır, sen dedi. de bir manga. Yok, ha, yok. Ghost in the Shell'i şey söyledim. Yok, Ghost in ben... the Shell'i araya sıkıştırdım. Araya, araya, sıkıştırdım. araya mı ben... sıkıştı o? Ha, ha, araya sıkıştığı için doğru. Ben onun üstüne bir şey söyledim ama ha. film. Dağıldım. Oradan Ghost in the dağıldık. Munch oradan Munch bir cümle. daha dağıldık. Ben bir de <gülüyor> söyledim. <gülüyor> doğru, doğru. doğru. doğru. Rising Star dedin. Sıra sende yani aslında. Sıra sende ben aslında, sen şey Rising Star Ghost istedim. in the evet. Shell cümlesini kurunca biz evet. kaçtı oradan. Ghost in söyledin zannettim Yok, ben çünkü de. Çünkü o evet. film oluyor zaten şu anda. an. What if deyince aklıma geldi. Benim en sevdiğim watiflerden şey, Kore'de Munchkin diye bir terim vardır tamam mı? Şey şey anlamına gelir. Abartının abartısı tamam olmayacak bir şey. Ee, Şeyden farklı. Amerikan mançkindan ya da Yani şeyden geliyor yine. Mançkin sevimli bir şeydir ya şeyde. Evet, evet öyle değil. O öyle bir mançkin değil. Oz'da yok. mı vardı mançkin? Var. Ma Oz'da var. var. Mançkin var falan. Şey, e, hani abartınınla abartın, var. Olmayacak bir şey. Aslında ona geliyor. De biraz öyle yani. Onlar da fantazi yani uçan ya yani mançkin aslında uçan maymundan geliyor. Yok yok. Yani, yok yok. Öyle... ufak şeyler ufak vardı ya. Cüceler yani, işte. Ya o var. O kağıt oyunda da öyle de ne bileyim. Oz'dakiler Oz'daki Oz'dakiler ufaklar. Yok, Onlar Dungeon Man. Ondan ufak tamam. cici olanlar var ya. Tamam. Kağıt oyunu da öyle evet. Ha, oyun... Neyse. Kedi kedi kedi gelir benim en sevdiğim votif serisi Rogue'un votif serisidir. <gülüyor> Bunun ne oluyor? Ha, ben hatırladım. hatırlamıyor musunuz? Rogue votiflerinde şey yani o daha Şeyken birazcık da okumanış daha... olabilir mi buradan? Çakma Yani Marvel evrenindeki önde gelen herkesin gücünü alıyor. Ha. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Torun gücünü alıyor, şeyin gücünü alıyor, herkesin gücünü alıyor ve, ve yenilmez bir e, süper karmakarayı. Aslında alt metinde Slad Rock. Ya şey Avengers'da yalnız. Aksistemine ya da bir önceki ciltte falan bayağı öyle. Böyle güçleri emiyor. Hani birkaç kişinin ve baya böyle ağzına sıçıyor milletin. Yani ya şeyden önce falan. E, Rogue eski halini <gülüyor> hatırlıyor musunuz? İşte Captain Marvel'ın, Miss Marvel'ın güçlerinin evet. aldığı dönem uçabilen süper güçlü Rogue'un olduğu dönem. Daha işte deep power edip de hani kısa dönem işte hani dokundum senin gücünü 5 tane kullandım sonra tekrar geri döneyim modunda değilken çıkan bir şey bu. Eski yani ya 90'lar ya 2000'lerin başı olabilir. Çizgi roman uyarlaması eğlencelik. işte hani Deadpool kafası film tarzında. Öyle Ro Marvel evrenindeki herkesin küçük. Modiflar biraz öyle zaten Evet evet. O kaf o tatta bir film çok eğlenceli olurmuş gibi geliyor. Hani belki hani Deadpool Marvel evrenini öldürüyor da güzel bir film olabilir ama. Ya o da bir vadif aslında. Evet, Mesela evet. Punisher Kills Marvel Universe bilmem ne Kills Marvel Universe evet, var yani. zaten o böyle bir şimdi, seri. Ya yani Şimdi Unbeatable Squirrel Girl beats Marvel Universe'u ne gelecek <gülüyor> yani? Bu arada o çok popüler ben onu okumaya başlayacağım yani. Bu, bu arada çok Squirrel eğlenceli. Squirrel Girl ne ya? Hı? Squirrel Girl ne ya? Yani? İşte Sincap kız çok saçma. Hiçbir gücü yok aslında. Sincap yani konuşuyor Sincap'larla. yani işte hopluyor zıplıyor. Evet, Galactus falan yeniyor. Galactus'u Galactus şöyle yendi. Anlatayım ilk ciltte. Şey yapıyor yani gidiyor böyle Galactus'u dövmeye çalışıyor. Böyle tekme falan atıyor. Ama yani önce falan çok saçma ve çok komik. Özellikle küçük genç kızlar için. Tamam yani biraz British kafası kızı. gibi yani. Böyle yani küçük kızlar için çok okumak için çok uygun bir eser. ...hani sevimli... ...işte üniversiteye gidiyor bir yandan... ...aptal aptal işte bir aşık oluyor falan... ...hani böyle bir iş kafada... ...Galactus'a gidiyor tekmeler atıyor falan ayağında... tabi bir şey olmuyor... En ...sonunda böyle aklın çeliyor... ...işte sen dünyayı yemek istiyorsun... ...ben sana hep dünyaya geliyorsun... ...demek bizden bir şey istiyorsun sen aslında... Sana daha iyi bir dünya bulalım hani yemek için falan gibi böyle aptalca şeylerle Galactus bile yeniyor. Thanos da yenmişti daha önce falan yani böyle hani yani aslında işte o yüzden şimdi şeyi gelecek. Hani Omnigrafik Novel yapıyorlar ya hmm. öyle e, Unbeatable Squirrel Girl adı da öyle yani zaten işte Beats, Beats mi artık öyle bir şey. Marvel Universe hani Kills değil çünkü sevimli bir karakter o. Anladım öldürmüyor. Ha, öldürmüyor. Yani dövüyor işte, ya hallediyor. Ee, özellikle Amerika'da yani şaka mı ka? Wonder Woman'dan falan daha çok satıyor. Çok satıyor. Bu acayip satıyor. İlk patladı ya. Yani zaten şey, e, bu aralar tekrar o hani absürt komediye dönüş var herhalde Deadpool'dan sonra. Var. var. Bir de bu dediğim gibi hani bunu Deadpool'dan sonra yaşındaki... kuruluyor. önce başladı. Evet. Filmden önce ha. başladı. Yani hani, yok, yok. Deadpool'un çizgi romanlarda popüler diye evet, evet, Okey. Yani bu tabi şöyle bir şey var. Bu Çünkü hani Harley, Queen, 7 yaşındaki bir var. çocuk da alıp okuyabilir bunu. Mesela Deadpool'u 7 yaşındaki çocuğa aldırmazsın. Evet. Bunu anne baba 7 yaşındaki çocuğuna alıp okuyabilir. Şimdi şöyle bir olay var. Şey var. Tabii tabii. Öyle bir yandan da şöyle bir şey var. Belli kitle, kitlelerde. Yani Harley Quinn falan dedin ya. Şunu kabul edelim. Kızlar, kadınlar ne diyorsan onlar için çizgi roman üretilmiyordu çok uzun evet. zaman. Evet. Şimdi üretmeye başladılar. Evet. Onlar da almaya başladılar enteresan evet. bir şekilde. Eskiden almazlardı çünkü erkeklere yazdırırlardı. Erkekler de yani bilmiyordu şey ne yazdığını. De hani girl power konseptinden de çıkartılmış kadın karakteri. Evet. Evet. İşte başlıyor ya. işte o, o işte güzel. işte kadınları kadınlar yazdırmaya başladı. çünkü kadınlar yazmaya başlıyor. Ben çocukken neyden hoşlanırdım onu yazıyor tamam Heh. mı? Şimdi erkekler nasıl yazıyor? Ben onları seviyorum, Tabii. atıyorum. Büyük memeli kız olsun, işte. Büyük kızı da geçtim, yani sadece da değil. Böyle. Ya bu... Macera bile hani bir yerden bir yere giderken herkesin kendiklerini hatırlıyor olur. Tabii bu biraz yani. skorlu Girl etli mutlu bir kadın. Hm. Yani etli mutlu bir kız. Hm. biraz yani kilolu. Kilolu, yani bayağı kilolu aslında. Hani mesela şeyi diyeceğim. Bir tane de şey var. Ee... Fate. He, fate. Fate. Hmm. bu arada çok iyi bir karakter. Valiant'ta ben hani. Harbinger'ın içinde okuyorduk. Fate Etribut'u değil baya şişme şişme şişme diyordu Ama Fate mesela şimdi Gwenpool çıktı ya Hı -hı. aslında Fate'in çakması biraz yani tabii şöyle bir çakması. Fate yani büyük nerd hani giykin notesinden nerd. Ee, harbiden böyle bütün çizgi roman meraklısı öyle böyle. O hani çizgi roman okuyucusu onda tabii bir şekilde kendini görüyor. Hı -hı. Şimdi Gwenpool öyleyken Marvel evrenine düşen bir kız. Öyle miymiş yani ha öyle Tek mi? Tek gücü Marvel'in ne düşüyor? Tek gücü kahramanların gerçek kimliklerini biliyor. Özelliklerini biliyor. Ha. Yani ha, çok öyle. Çok güzelmiş. Çok güzel. Çok eğlenceli yani. Aa ben o zaman. Hani bu tarz eğlenceli şeyler. Ya Gwenpool şimdi yani şimdi, şimdi e, Spider-Gwen olayı var ya. Aha. Kimse Spider-Girl ya da Spider-Woman demiyorlar. Ne onun adı hakikaten? Spider-Gwen. Yok kahraman olarak. Spider-Gwen. Spider-Gwen'im ben diyor mu diyor? Evet. Spider-Glennel. Değil abi. Hani şeyin title'ı o. Ama şey olarak. Bilmiyorum. Çizgi yani. roman evreninde sahip olduğu yüzünüzü işte merhaba your friendly neighborhood spider güven demiyordur herhalde yani. herhalde diyor bilmiyorum okumadım hiç spider güven daha ya ben de henüz okumadım da o yüzden, <gülüyor> ya, o yüzden bir süredir okuma listem baya biriktim benim de şu ara bir, bir de yani... bağımsızlara biraz sardım ben ondan i̇şte, aksalı da aynen öyle Neyse. Yani, süper hero'ya ya yavaş işte, süper yavaş hero, dönüyorum hiper, süper hero'ya ben de başka şeylerden dönüyorum o başka şeylerden ekleyeceğim var mesela birazdan söyleyeceklerim arasında Onlardan dönüyorum. Onlardan okuduklarım var. Ama o ee, yani şey için çok ilginç. İşte o büyük devin eventlerden nefret ettiğim için biraz ha, şey yapmaya başladım. Şeyi söyleyeceğim bu Fate Valiant'ta 5. printini yaptı. 4 sayılık mini serinin ilk sayısı. Ya evet onu da fark ediyorum. Bayağı tutuyor. Çünkü evet. yani okuyucu olarak hani bir geek olarak geek karakterin süper hero evreninde herhangi bir evrende olması hoşuna, yani, gidiyor. hoşuna gidiyor. Kız konuşmalarında paso atıyorum. Star e gönderme yapıyor. Star Wars'a gönderme yapıyor. Başka bir Yapıyor. O kadar harika ki o. Oğlum şey bilin tutma sebeplerinden bir tanesi söyle Yani e, Inwinsville'da mesela. Arada işte uzayda giderlerken şeyle abi? <gülüyor> <gülüyor> Ohan ben böyle. Oh, oh, çizgi bana bağıran bir adam var <gülüyor> böyle. Oh, de ki ben Star Trek sevmeyen biriyim abi. <gülüyor> Star Trek nasıl sevmezsin ya? Kötü lan. Ya <gülüyor> bir git. Alüminyum folyo dolaştırılmış arabalarla ortalıkta gezen insanlar. Onu sevip Star Wars'ı sevmek bilim, nedir? Yani bilim kurgu görsellikle yani yüzde yüz örtüsüldü. Bayağı örtüşe Hayır ya. abi öyle bir şey olmak zorunda değil. Bu arada Batman'in dizisi Doktor ne oydu. kadar ise orijinal Star Trek dizisi de o kadar kempi bir dizi ya. <Gülüyor> evet, evet ama yani alt metin iyi. Hangit ne alt metni var böyle John Travolta dansı yaparken ne gibi bir alt metin kasıyorlardı <gülüyor> Evet. <gülüyor> Neyse kuruma... oraya da almayalım. Eee... Evet. Ben diyeceğim bir tane. Evet sen de. Benim bir şeyde de vardı bahsetmiştim galiba. En sevdiğim çizgi romanlarda da vardı. Hatta orada bile demiş oluyorum. Onun keşke bir filmi olsa ha. şeylerinde de demiştim grubunda paylaşılan e, illetilerin altına yorum olarak da. Şey var abi Thor'un World'si. Adi Granov'un çizdiği hmm. Thor uh, World diye bir şey var iki cilt. World mi? Ha, -ha. bilmiyorum. Ben... Adi, Adi o şey olarak çizmedi böyle e, efendime söyleyeyim nasıl ekstremistteki, bilmem neredeki gibi çizmedi. Aynen. Arabanın tek gözlerimize Aynen. farını patlatıyor. Konu ne? E, ergenlik çağında Thor ve işte arkadaşları çekicini bağlı. alma hikayesi Aynen, çekicini Hı. alma hikayesi iki cilt Yok, bilmiyorum ilk ciltinde çekici yokken birilerini alt ediyor i̇kinci... Pardon. ilk cildin sonunda çekicini alıyor ikinci ciltte o çekiciyle artık aksiyona giriyor ee, bir yandan ee, şey de olabilir bu yan yedaltı olarak da kullanılabilir Harry Potter gibi bir seriye de dönüştürülebilir Loki'nin geçmişini anlatıyor hani mitolojide olan sifin saçlarını kesme anını altın falan anlatıyor. Ha, altın saçlarını kesip sonrası siyah olarak çıkması mevzusunu anlatıyor. Hela ile ilk tanışması var. Buz devleriyle kapışması var. Bir maceraya çıkıyor. Bayağı Yüzüklerin Efendisi gibi bir hikaye aslında. High fantasy diyorsun mitolojik. Bayağı high fantasy. Aynen high fantasy bir hikaye. Dünyayla hiç alakası yok. Midgard'a hiç gelmiyorlar. Ha, bence o zaman onu direkt dizi yapsınlar ya. Ya işte baya aynen böyle Thor Begins diye böyle bir dizi olabilir. Ve 2-3 e, sezon gider. Çok uzatmaya da gerek yok. Smallville gibi olmasın diyorsun. Ya, aynen 2-3 sezonda kopartırlar olayı. Çekici alır biter yani. Gerçi yok çekici, çekici, aldıktan sonra, da... ya, çekici aldıktan sonra helayla kapışması falan var. Hmm. Ee, i̇lk hmm. cinnin sonuna ilgili Diziye o, o şekilde uydururlar belki. Ha atıyorum. Şey Smallville'de uçma olayı gibi. Ama çekişsiz de ya meydan okumak biraz saçma bu. <gülüyor> yani şimdi yeni filmde muhtemelen Hele olacak. Evet. Hani bilmiyorum şey Marvel Universe'a nasıl uyarlar ama Ragnarok sonuçta bir komple bütün tanrıların ve insanların ölüp yeniden doğduğu bir hikaye olduğu için yeni Thor şeyine öyle başlayıp yeni bir kasta başlayabilirler. Ben onu düşünüyorum mesela. Filmle de olabilir, diziyle de olabilir. Yeniden kast etme mevzusuna böyle de alabilirler. Ve ha, evet. Marvel Universe'a hiç dahil olmadan 2-3 film çekip sonradan yetişkin, yeniden kastedilmiş bir torla dahil olabilirler mesela. Böyle bir yöntem de olabilir. Marvel çünkü o sinematik üniversite o olgunluğa erişti. Bu bir seçenek. Dizi de olabilir. O başka bir şey. Ama hikayesini çok beğeniyorum. Çünkü... God of Thunder hikayesi de mesela bence şey olabilir. Tabii. God of Thunder, God Butcher falan filan Aa. çok iyi hikaye. Ee, bundan sonra Ragnarok'tan sonra o olabilir diyeceğim ama Olabilir yani. Başka bir Thor. Yani bence eğer... Baytalı Thor görmek evet. isteyebiliriz yani. Şey olacaksa eğer Chris Hemsworth bir şekilde devam edeceğim derse sözleşmesi uzatılırsa işte ne bileyim. Ya bilmiyorum Ragnarok'tan sonra bence etmemeli. Ben seviyorum o arada ama etmemeli. Çünkü hikaye olarak bakıyorum ben biraz. Hani benim az önce de söylediğim gibi benim için bir film bir hikaye anlatma yöntemi. Öyle zaten. Bence onun hikayesi son ermedi. Mantık Mantıken o. Ya ben, ya sonuçta bu herifler tanrı, tamam mı? Ee, ve çok fazla şu ana kadar çizgi romanlarda da fa farklı reenkarnasyonlarını gördüğümüz karakterler. Yani hep Thoru Thoru olarak görmedik. Tamam mı? Hani kadın Thoru, işte evet. Ancelası, işte ondan önce işte neydi o? Ya şu anda şey de söylüyorum, bu arada zaten Thor'un ilk filmi Strazinski'nin yazdığı reenkarni olmuş Thor'dan bayağı bir öğe taşıyor. Yani o Küçük kasaba. Aha. Mesela Strazinski'nin yazdığı bir şey. Ee, bütün ünleri almamışlar mesela. Strazinski'nin yazdığı mükemmel olan bir şey var. Ee, kasabanın iki, işte bir kilometre ötesinde iki kilometre ötesinde Asgard var. Tamam. Evet. <gülüyor> ya Thor sonsuz döngüden kurtarıp şeyleri ya Avengers Disassembled'ı okuyun. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> yani şimdi ben her şeyi anlatmayayım. Avengers Disassembled Thor abi. Çok iyi bir hikaye Ragnarok anlatıyor. Muhtemelen ondan ayarlayacaklar. Çünkü Sızan birkaç bilgi senaryoyla ilgili ona şey yapıyor. İşte Thor'un çekici kırılacak diyorlar. Evet. Avengers evet. bu da var bunlar falan filan. Ee, Avengers D.C. Samblut Thor'u okuyun. Daha sonra Strazinski'nin yazdığı Thor'ları okuyun. Sonra da işte God Slayer. Ya ondan sonra Godslayer, God God God tor iyi ya. Baya, onu söyleyeyim ben. <gülüyor> <ya>. Avenger <gülüyor> The Sumbled'dan bu yana tor bayağı iyi ya. Yani. Onu okuyun arkadaşlar. Kaç hakkın kaldı? Senin bir, en yok iki. Ee, film olarak yine Strazinski'den Midnight Nation diyeceğim. Ben okumadım onu. Ya basitçe bir doktorun aslında kendiyle <gülüyor> hesaplaşmasıyla, yani dizi olduğu için orayı söyleyemiyorum. Bir yolculuğa çıkması gibi basit bir şey var ama hani çok iyi bir hikaye ve hani dizi olacak zaten bir ciltlik bir hikaye ve hani dizi olacak bir şey değil. Şey, güzel bir film olabilecek bir hikaye. Hani çok burada hani bilgi olmasın yani spoiler olmasın diye söyleyemiyorum ama. O kadar diyorsun. Yani bu kadar değil. Hani <gülüyor> uzatmayayım. Çünkü hani onu evet okurken belli bir yerde anlıyorsunuz ne olduğunu ama Şimdi ben söylersem okuyacağınız varsa okumak istemeyebilirsiniz. O dizi söylersem. O yüzden hani ama Strasinski'nin zaten hani çok iyi bir yazar olduğunu düşünüyorum ben. Demin hı hı. E, Daikan Torun'dan bahsetti. Zaten daha önce ben Rising Stars'ından bahsetmiştim. Spider-Man'in Dan Slot öncesi dönemdeki en iyi yazarıydı. Belki de Spider-Man tarihinin yani böyle gerçekten parmakla gösterilecek iyi yazarlarından biriydi hani çok iyi bir yazar hani onun tek böyle tek hiçbir şeyle alakası olmayan manşatlık işte bir hikayesi hani film olur güzel film olur hani böyle bir bir yandan bir şey havası taşır o kadar e, Lost Highway gibi ama hmm. o kadar o kadar anlaşılmaz değil hani sonunda bir şeyler anlarsınız hani <gülüyor> öyle bir hikaye değil ama o tarzda böyle bir hani hafiften bir yol hikayesi ama hafiften böyle bir bilinmezlik, gizem içeren bir şeyi olan o, bir Lost hikaye. Lost Highway dedim de acaba ben bu aralar işsizim zaten. Bir David Lynch maratonu yapsam. <gülüyor> yani benim yapmayacağım bir şey bir de hani yani, anlamadım Lost Highway'i. Üç kere falan izledim. Hiçbir şey anlamadım. Hani Mulholland yine daha Evet daha anlaşılır bir şeydi. Hani Lost Highway'i herhalde atıyorum her sene izlesem başka şeyde çıkarımlarda bulunabilirsin. Benim son Dai Kan'ınki bitti zaten. Bitti mi? Aha, koca Ayen bir, bir tane daha kaldı. Ben sonuncu olarak şey son bittim, şey bittim. olarak plastik mi? Waah! Bak o hiç ondan, düşünmemiştim. Dilim nasıl olacak? ben Bayağı... bence ondan süper komik dizi olur Acayip. Ya şey yani e, yani Deadpool'u gördükten sonra olur abi bence. Abi bir şey olur, söyleyeyim. Plastikmen yıllardır hani çok kullanılmayan bir karakter. Evet. Çok animasyonlarda işte Animasyonlar, e, Tiny Titans'larda falan arada sırada böyle bir görünüyor ama şunu söyleyeceğiz. Plastikman'ın kendi bir dizisi vardı aslında. Animasyonu vardı. <gülüyor> Güzel. Ben babam bana Suudi Arabistan'da yayınlanıyordu. Babam orada çalışırken çekip getirmişti. Bence onun içine koyma. Bir biraz daha konuşsun bekle ya. kabının içine. Hey ee, şey ve çocukken bayılırdım hayalim hep plastikmen gibi olmaktı. Hani her şeyi <gülüyor> şey yapabilirsin ya. Evet, evet. Ya tilt mi oynamak istiyorsun, tilt olursun. Var falan da güzel? Ay, yani DC ne kısa animasyonları vardı ee, onlar da güzel. Evet. Yani şey bir ucu SpongeBob'a bir ucu Nerdie buluruz. karakter anladım. Evet. Yani, <gülüyor> yani muhteşem böyle bir dizi olabilir ondan böyle. Ya şey, bir tane işte o fan-made posterlerden bir tanesinde işte Brad Pitt'i klasikmen olarak yaptıkları bir poster var, tamam mı? Abi, olmalı bence böyle bir şey. Ya gerçekten hani hiç aklıma gelmemişti ama olsa büyük zevkle izlerim. Ben aslında şey, Calvin and Hobbes'u da yazmışım. Benim haklarım bittiği için söylüyorum. Okay. Honorable'ın ah. da Honorable'ı. Ama live action'dan ziyade şey animasyon, animasyon olarak Ama isterim. Ama e, şeyi gördükten çıkıyormuş. sonra, Peanuts'ı gördükten evet. sonra değil mi? Walters zaten hiçbir şekilde film ya da merchandising dizi hiçbir şekilde istemiyor. Haklarını vermiyor. Ama hani vermiş olsa... ya yani hani animasyon geçtim, peynuşlarını yapsalar Aynen. ya... Ben bir tane hobz istiyorum yani. Aynen. Ya. Çıktığı gün alırım. Bir, bir tane de alıp ama saçları da böyle değişebilen olmalı ki. Yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani cidden adam hani ilginç yani şey olarak hani herkes para için iyi kötü hani. Calvin söylemiştik değil mi en iyiler şeyinde? Birimiz söylemiştir diye düşünüyorum. Ben saymışım direkt. Sen söylemiş olabilirsin. Ben de Bilmiyorum. söylemiş olabilirim. Sen sen de unutmuş söylemiş olabilir. olabiliriz bu arada yani. Olabilir evet. Ama yani. bence... O da sanki bakayım. şey e, muhabbeti yaptık gibi hatırlıyorum. Hani komikle <gülüyor> hani şey strip, yani strip. <gülüyor> evet. Sayıyor muyuz hmm, falan? Kevindenops evet. Kevindenops'un şey bir olabilir. uzun metraj filmi olsa yani, Harika olur. Çok harika harik oldu. gördükten sonra oluyor yani. yani Pinas çok iyiydi bence. Aynen. Harikaydı. Bence İptal olan dedim. şeyin e, trailerlarının, announcement şeylerini gördünüz mü? İptal olan neyin? Popeye. Yok. Yok. Çok iyiydi. Yani hani animasyonları, çok... şeyleri falan filan çok iyiydi. Ya Peanuts'un böyle hafif top motion claymation <gülüyor> havası da, aynen, aynen. da çok iyiydi bence. O 2D, 3D şeyi de çok iyiydi. Uh -huh. Ya harika bir filmdi ya. Yani. Yapınca oluyor. Materyali sevince oluyor abi. Düzenli evet. Öyle bir olayı var. Ay, ama teknolojiyi de güzel kullanmışlar. O, o çok iyiydi bence. Yani sadece olmuş olsun diye yapmamış adamlar ya dil yaratmaya kasmışlar işte bu ama... o zaman e, koca ayaktan son bir şey alalım bitirelim ufakta ee, evet. ya, aklımda bir sürü bir şey vardı aslında Yedi ama tane sayıyordun sen içeride ee, şimdi bazıları, <gülüyor> yani mesela nail biter çok seviyorum çizgi roman olarak bir dizi olarak aynı tadlı hava da havada olmayabilir yani o dizi olsa daha karanlık bir dizi olabilir ama bir yandan da absürt bir yanı da var hani öyle de olamaz yani dizi olarak nasıl olur bilmiyorum ama o yüzden Neil Byter söylemeyeceğim Deadly Class söyleyeceğim hiç sevmediğim bir yazardır Rick Remender yani dilini sevmiyorum fikirlerini hani çok iyi bulduğu şeyler var ama dilini sevmememe rağmen hani Deadly Class'ı zevkle okuyorum işte hani hikaye olarak işte bir tane yer altında bir okul var yani yer altında derken anlarım yani gerçekten yerin yani, altında Ya o, an, o anlamda değil aslında şey, saklı. Evet yani e, bir okullar orada işte mafya babalarının falan işte çocuklara eğitim görüyor <gülüyor> derslerde atıyorum işte zehirleme adam <gülüyor> öldürmeyi şantaj nasıl yapılır falan gibi böyle hani dersler bir tane evsiz genç bir çocuğu alıyorlar oraya İşte hani orada işte belli dersler ödevler veriliyor bilmem ne falan hani böyle bir, git bir adam kesker bayağı var öyle hani git birini öldür gel falan hani ödev o mesela falan işte hani o böyle bir young adult dizisi olarak hani bir yandan böyle hem young adult bir aşklar maşklar meşkler var işte hem de böyle altta böyle bir konsept var hani öyle bir şey e, olabilir yani tutabilir e, hani, e hani aklıma şu an gelenlerden o var bu arada ben şey söylemek istiyorum hani ekstra bahsetme ee, kontenjanından ölüm <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kontenjanı <o>. uyduruyoruz <gülüyor> neyse o ee, şeyin filmi olabilir ama en az 6 film olması lazım. O büyük bir franchise. <gülüyor> Söyle bakalım. Ee, ama mesela dizide olmaz. Ee, içeriğin o kadar da yani çok fazla cilde olmasına rağmen şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü içinde fillerler var. Full Metal Alchemist'ti. Harry Potter'dan çok farklı olmayacağını... hatta Harry Potter'dan daha iyi film olacağını düşünüyorum. Harry Potter kötü bir film, sadece. Ya, film serisi olarak kötü. Altı iyiydi. Şeyler iyi. Kitapları çok iyi. Kitapları, kitapları çok inanılmaz iyi. iyi. Kitapları ben yıllarca iyi. dalga geçtim okumadan önce. Aman ya yani Aynen ben de onu. Onu ben de yaptım. Sonra okuduktan sonra hassiktir dedim. Yani inanılmaz iyiymiş i̇şte. falan. Yani böyle en sevdiğim kitaplardan... Ben full metal alkimistti öyle. Yıllarca okumadım abi abi sen bugün <gülüyor> döküyorsun her şey. üşüdüm çünkü sağım solum oynama <gülüyor> full metal hakemisti ben de düşünmedim değil ee, ama film formatında biraz zor olur gibi niye yani 5-6 güzel bir seri olur ondan. ama ya, içinde mesela mangada da böleceksin? çok filirler var mangada çok filirler var ya. Yani. Ya yani hikayeyi nasıl böleceksin ee... ona hikayeyi etkilemeyen o kadar çok hikaye var ki onları çıkarttığımız zaman Hı -hı. zaten iniyor o sayıya <gülüyor> Ama <gülüyor> mangam Ama yani o 1000 kilince sen 1000 kilistirdin ya orada aklıma yazdı zaten o Yani çok Vallahi olur. Türkçe abi, full metal alchemist. Türkçe de basıyorlar ama orijinalini alını Türkçe çok kötü basıyorlar. Kimse kusura bakmasın. Kim? Akıl çelen. Akıl çelen kötü basıyorsun abi. Yani, Bana kızacaksan da kız. Full metal alchemist. E, hakikaten benim hem manga hem de e, şey Aynen anime mi? olarak çok kaliteli bulduğum Hani... Hangisi? Brotherhood. Daha, Brotherhood çok iyi. Ya Bence şey de iyiydi. Ee, orijinal seri de iyiydi. Brotherhood. Sadece Brotherhood'un animasyon mangaya... kalitesi bayağı level ya ama yani. Tamam da yani ha, işte bence, bence orijinal seri de iyiydi. İyiydi canım. Ee, yani mainstream olmasına rağmen aslında işte şey e, bir indie kafası da olan bir Aynen. seri olarak düşünüyorum. Ben bir olarak. kere zaten mangaların şöyle bir olayı var ya mangaların mainstreami bile ee, mesela Hollywood'un mainstreaminden çok adult. Yani, <gülüyor> o mangadan mangaya değişir abi. Abi işte yani şey mesela Naruto bile öyle lan. Tartışılır. Tartışılmaz abi öyle yani. çok Mainstream, Amerikan şeyinden daha adult, adult sıkıntıları var yani. Yani bence Naruto'nun sıkıntıları biraz kasıntı zorlama ama Full Metal Alchemist'de hakikaten o şey derinliği var bence. Var var aynı ama. Yani o... O zaman Naruto ile aynı seviye demiyorum zaten Full Metal ama biraz o Hollywood'u yani küçük şey, görmenle alakalı hayır, galiba. Şey konseptini hakikaten bu kadar iyi işlemiş olmaları benim çok hoşuma gidiyor. Yani her şeyin bir bedeli var abi. Aynen abi çok güzel veriyor onu evet. Her şeyin bir bedeli var abi. Yani bunu hı hı. hem... Alkemeyinin kendi ana yapısını da çok iyi işliyor. Hem, Hem de başta işte başta yaptıkları o büyük kayıp. Aynen. Oğlum annelerin öyle görmek falan onu live action'da oh. düşünsene. Ağlarım lan o sahnede. Ama live action olmaz gibi geliyor bana. Çünkü o e, olur lan. Olur çok güzel olur. Mangada, live action'da çok hayır, güzel olur. Manga'da gördüğün ya da işte anime'de gördüğün o fantastik aksiyonun bence live action karşılığı var ya. Çok zor olur. Var ya çok Para harcayanlar evet çok para harcanır ama olur. Yani çok zor olur gibi geliyor. Yani orada işte live action'dan CG'ye geçiş yapmak durumunda kalacaklar. Orası bence işte e, hani Ya bir şey diyeceğim burada Harry Potter'dan yemeyecek. bahsettik ya. Bazı yerlerde hikaye anlatılan, bilmem ne yapılan yerler. Mesela bence Harry Potter filmlerinin en etkileyici yanı bu üç asanın anlatıldığı hikayeler. Üç şeyin anlat pardon. Eee Deathly Hallows. Hani Deathly işte. anlatıldığı hikayedir. 7-7. Orada bir animasyona ha. geçiyor falan. Ha, evet. Öyle şeyler çok ha. kullanılabilir bir iş mesela? Orada çok kullanılabilir de mesela Harry Potter'ın büyü aksiyonları şey değil. Çok statik aslında. Göründüğü kadar çok böyle e, karakterlerle birebir e, yapılan aksiyonlar değil. Anladın mı? Yani sen orada işte bilmem ne bilmem ne diyorsun. İşte Asan'dan bir şey çıkıyor. Ya o ya da senin işte... nasıl çektiğinle nasıl karakterize Ama ettiğinle Ama mesela bir... Full Metal Alchemist'in alkemik kısmı, de kısmı de aşırı o iş. Evet, aşırı derecede aksiyonlu ya. İşte yani Adam, ama, ama Harry Potter'da da olabilir. Onu hı. beceremediler. Hayır. Ya beceremediler de değil. Yani orada herif fiziksel olarak da birebir dövüşüyor ve dövüşürken kullanıyor Çok güzel abi ama. işte yaparsın. Bence live da Çok özen gerektiriyor. Evet katılıyorum. Çok ama zor olur, olur ya. ya olur. Sonra Scarlet Witch'in el hareketleri gibi olmasın. Olmaz abi. Hiç alakası yok. Hayır yani herifin tamam mı işte yerden mızrak çıkarmasından başlayıp tamam mı kavga ederken yeri yükseltip oradan oraya zıplaması. Çok güzel. Yani hayal etmişsin evet çok güzel. animasyonda görmesin görmüşsün çok güzel. Ama onu live action'da büyük, yapamazlar gibi geliyor. Abi Hiro diye bir film çektiler adamlar. Bir baksana. Hiro güzel filmdi valla. Hero... Benzer görseli uyarlarsın bak. Senaryo olarak demiyorum. Benzer görseli uygulatsın. Benzer akış salarsın. Onu sağladığın zaman hep böyle böyle eee diye sevdiyorsunuz o film yani İnanılmaz bir yani, film. Yani materyalistik bir Keşke fantezi. Keşke daha önce aklıma gelseydi. O, herhangi birini eleyip bunu koyabilirdim. Yani açık söyleyeyim. <gülüyor> Yani ben de yani görmek isterim ama yani çok dünya bükücü olaylar anladın mı? Neyse bir yandan da bir şeyden bahsedeyim. Olmasını ister <gülüyor> miydim falan filan okuduğum ve çok etkilendiğim bir çizgi roman. Yeni bir çizgi roman. Ee, Gatum Akademi'nin bir şeyi ha. olsun isterim. Dizisi mi neyi olsun isterim bilmiyorum. Gatum abi. Akademi dizi olur, Young Adult dizisi olur çok güzel. Katım Akademi'yi ben merak ediyorum ya yani. Gatum Akademi'yi okuyor abi çünkü... Robbins'i okudunuz mu? Yok. Robin, ya yani Robin We Are Robins evet. ve Robin World'u okumadım henüz. Ben onu da merak İzimli ediyorum. Şimdi seviyorum bu arada. Carrie Randolph'u çok, şey. Randolph çok seviyorum. Kapakları çok güzel. Kapaklar inanılması iyi. Ki, e, bayılıyorum. Şimdi şey yapıyorlar bu arada. Sözünü kestim. Gotham Akademi, Cross Crossover. Tabii tabii var. Hı -hı. Geliyor. Yani Lumberjanes bu arada hani yani şimdi hani Gotham Akademi falan Lumberjanes hani bayağı Amerika'da büyük çığır açtı. Hani o Genç yaştaki kızlara hani şimdi evet. Lumberjanes, Lumber Red Queens falan ama, bunlar bayağı şey yapıyorlar. Ama Red Queens mesela belli bir yaş üstü. Lumberjanes direkt böyle 7 yaşla yani 7 yaşındaki bir kıza ver okusun atıyorum 16 yaşa kadar çok rahat bir o dilimdeki kızlara direkt hitap eden bir ama bir şey diyeceğim sen de öyle şeyler okuduğun zaman senin de hoşuna gitmiyor mu Oku, okudum zaten beğendim Farklı de Farklı bir şey görüyorsun evet değişik bir şey ama yani şunu o da görüyorum sana sunmamış gibi söyle bir şey ama ay bak hedef kitlenin ne olduğunu da görüyorsun bir yandan aynen söyleyeceğim yani, onu görüyorsun tabii ama hani e, değişik bir şey mesela masal gibi mi görüyorsun hayır kötü mesela süper göl çok kötü ha. bu öyle değil dizilen bahsediyoruz ben yani bu Direkt şey olarak hani eğlenceli, hani çizimleri değişik, fantastik bir şeyler var. Hani mesela şey için de söylemiyorum. Bunu ben, benim için mesela Miss Marvel'ın da hedeflediği kitle o ben büyük zevk alıyorum. Gatmuk kalemi de öyle, Bad Girl de öyle. Miss Marvel'ın hedeflediği kitle sadece o değil ya. Miss Marvel benim hedeflediğim kitle. Ya actually, Miss Marvel'ın yani da bir küçük kız okuyorum. var. Bunu defalarca itiraf ettik. <gülüyor> Olabilir. Ya ama yani, hani The Office izlemiş adam. The Office yani, sezonlarını. Yani, ben de izledim. Marvel'ın Marvel hani ben mesela yani. Marvel'ın o Bitirdim. Miss Marvel'la açık söyleyeceğim hani ilk yap, başardığı şey oydu belki de. Zaten kadın okuyucuya bir şey yok. Hani bağımsızlar da var ama onlar belli bir yaş üstü. <gülüyor> genç kızlara atıyorum Sunu Pidir, nedir falan haricinde hani süper hero isteyen. Sunu <gülüyor> bu niye genç kızlar olsun? Bak, hayır. hayır. Yani, My yani, Little Pony'den evet, geçip e, ha, süper evet, ha, geçmek evet. isteyen için Hı. Miss Marvel bu kadar başarılı olmasının sebeplerinden biri. Yani hani ben çok severek okuyorum. Abonesiyim Hani bulabildiğim her varyantını alıyorum öyle bir şeyim. Ama öyle bir kitleye hani hitap edebilmesiydi. Bunun üstüne Bad DC direkt gençleştirdi, çizim tarzını değiştirdi. şu hani... an gene değişti. Evet. Ama Aldı mesela 40 girdi. İşte Orada Makedi... bir meydan okumu var bu arada. Onu konuşalım bir ara. Ya yani, bence zaten bunu bitirip biz başka bir yere geçeceksek bir, sıcak bir yere geçip konuşalım. Evet bence sıcak bir yere yemekli bir evet. yere. Yani onu şunu söylemek istiyorum. Ya Rafael, Rafael nelere katlanıyoruz? Rafael Albaquerque'nin bir kapağı var biliyorsunuz Betgirl ile ilgili. Variant kapağı var. Evet. Ve linç edildi. Ve DC bunu şeyden çekti. Evet. Ve Betgirl Burnside diye geçen şey çıkıldı. Satışta da düştü. Evet. Bu mevzudan sonra. Şimdi enteresan bir şekilde Lynch edilen adam Rafael Alba kırkinin bet görü olarak atanması bir meydan okuma gibi geliyor bana. Yani biz sizin isteğiniz yaptık, Kapağı çektik, almadınız, alın size o zaman gibi bir şey gibi geliyor bana. Değil mi? Yani böyle ben madem mi, ben böyle... yanlış anlıyorum ya? <gülüyor> yani... Çok enteresan ya geldi şey bana. Ya için bana. DC, hani Marvel Hayır. şimdi DC'nin bir şey... biraz kalıp kırması lazım. Evet. Tamam. DC fazla tutucu. Şimdi Marvel. Ee, yani DC hep diyorum aslında DC mesela bir fikir buluyor, Marvel o fikri alıyor, aynı fikri, çok çok daha iyi işliyor, suyunu çıkarıyor bazen pazarlama teknikleri olarak ben Marvel'den seyredemediğim pozunu en son Frank Cho bir tane ya DC'ye ya Marvel'dan bir tanesine official kapak olarak yaptı, en son yeni, öyle bir şey gördüm. Yani oluyor. <gülüyor> yani. Frank Choi'u da edebilir miyiz Frank, hani Frank Choi'u ben çok tak takdirdim Yani DC'nin tabii şey hani e, Los Angeles'a geçiş sürecinde bir, bir liberalleşme durumu söz konusu zaten satışları düşük. Hani ben şey, e, DC'nin Warner yönetiminden ayrılması taraftarı bir insanım. Tabii canım. Warner'a girdikten sonra biraz sıkıntıya girdi herifler. Yani çok büyük sıkıntıya girdiler. Çünkü o dev kurumsal şeyinin altında çok Aynen. eziliyorlar gibi geliyor bana. Hani sinema tarafında da aynı çok kreatif direktörlüğü kaldırabildiğini düşünmüyorum ben. Cimli, evet. bir... Cimli yani tarz şöyle bir şey. Jimli harika çiziyor. Hayır. Ne çizse Bayılırım Ama Jimny'nin çizim tarzı da aslında eski bir tarz. Kafası da o yüzden hafif eski bir tarz bence. Şu anda yöneticisi ya. Yani evet. Joe Quesada'nın Marvel'a etkisi neyse onun gibi bir etki ya yapmıyor. Yani Joe Cassada şöyle bir şey tek, var. Şöyle bir şey var pardon o sözünü kesiyorum. Joe Quesada Marvel'ı gerçekten bir yerden bir yere alıp götürdü. Hı hı. Ondan sonra kendi egolarına o kadar yenik düştü ki hı hı. işte örümcek adamı piç etti. Sırf o egoları yüzünden. Hı hı yani o işte yani berbat bir çizgi roman olduğunu söyleyebilirim Mark Miller'ın yazdığı adını da hatırlamıyorum işte yani bir tane böyle aşk ilişkisi anlatan ama aslında bütün göndermesinin örümcek adama gönderme olan hani aslında Trouble. Trouble. Trouble çok güzel çizgi roman oldu <gülüyor> ha, Dotson. <Perry> Dotson çiziyor alırsın Dotson çizimler o harika, harika. <gülüyor> hikaye berbat işte böyle diye... ya Evet. Hani ne? Meyhalının sevmiş benleri balalar. Yani aslında ya. yani hani Meyhal <gülüyor> olduğunu söylemiyor ama gönderme o. Eğer ki Peter Parker Meyhalının oğluymuş aslında onun göndermesini yapıyor. Yani o bütün şeyde. O şey muhabbeti de çok güldüm ya. Bu arada kötü değil, iyi bir Man şey. Harik Miller'ın böyle her şeye tecavüz ederim. Ama, ama, ama onu onu kese zorlamış işte. Yani evet. kese bok yemesi olsun. Ya bence orada yani yine şey hiyerarşik kurumsallık de. durumu var tamam mı DC'de? Evet. Ve orada bence sıkıntılardan bir tanesi DC'de bir nasıl desem hani o kurumsal yapıya rağmen. Böyle hani her şeyi bu olacak lan Diyebilecek bir adam da yok Hani co-publisher'lar zaten Didio ile Jimny'yi tamam mı? Ama Jimny'nin editöryel olarak Ne kadar katkıda bulunduğunu kimse bilmiyor Tamam mı? Çünkü hep böyle şey olarak gösteriliyor bize. Ya biz öyle görüyoruz belki. Ya şey, e, karakter tasarımı yapıyor. Yeni 52'de de öyleydi. Bütün Justice evet. ve şey ana karakter tasarımlarını niye yaptı? Birkaç sayıda ilk 2 3 kısmı 4, iyiydi, bir kısmı kötüydü. Bunu söyleyeyim 2 3 yani. 4 sayı çizdi değil. bıraktı. Mesela bu yeni işte şeyde de öyle. Yani mesela Scooby Doğu karakter tasarımı yaptı. Yani çok. Berbatlar. Ya. Yani yani. Ya, bence fena değiller. Berbatlar. Ve cimli bence... yazacak galiba bir kısmını bilmiyorum ne olacak. Yani Üstelik. hep öyle şey hani kri kritik title'lara müdahale etsin ismini koysun Hı. diye kullanıyorlar gibi görünüyor. Evet, yani, editorial olarak ne şey söylemi var ne katkısı var onu hiç görmüyoruz. Burada bir şey diyeceğim Joe Kesey'de keşke çizir olarak kalsaydı iyi bir çizerdi. Yani sonra o da sapıttı. Da... Çizer olarak da sapıttı enteresan bir şekilde. Editör olduktan sonra niye öyle oldu ondan da bir haberim yani. Yani DC tarafında aslında kreatif tarafı şey yönetiyor. Jeff Jones yönetiyor tamam mı? Hmm. CCO olarak. Aynen. Ama evet. Jeff Jones'ın da o kadar çok projesi var ki. Herif filmlere Televizyon gidiyor, televizyona. Bilmem aynen. Kadar, aynen. Yani o herifin ne yaptığı belli değil. Hani Reboot'ta da, Rebirth'ta de aslında işte her şeyi derleyip toparlayıp tekrar hani başlangıcı yapacak olan adam. Yeni 52'de de oydu zaten. Black Knight Night, Bright evet. Flashpoint'larla evren başlatıp sonra kaybolup gidiyor. Bir seriye takılıyor ya da yeni projeleri atıyorlar. Devamlılık biraz sıkıntılı orada. Yani şöyle bir şey var. Ee, DC genel olarak zaten aslında çok tutucu bir şirket. Yani evet. DC şimdi yani DC, DC, Warner öncesinde War, Warner öncesinde tutucuydu. Tutucuydu. Warner'la birlikte de tutucular. Yani. Warner'la birlikte daha tutucular. Evet. Yani e, Warner'la Batman vs Superman etkinliği için bir e, hani bir ön gösterim etkinliği yapacaktık yapamadık. Yani onların iş yapış tarzı öyle abi. Yani iliklerini işlemiş bir kurumsal yapı var. Onun dışına çıkamıyorlar. Bu arada şey de söyleyelim yani seçilenlere. Talihlere e, biletleri sağladınız ama. Evet verdik. Toplu etkinlik yapamadınız ama biletlere. Biletleri, biletleri, biletleri daha sağladınız. Evet. kazananlar sinemaya gidebildiler. Ama e, yani tabi hep birlikte gitsek çok daha güzel olurdu. Kesinlikle abi. ama bu yani. Onu yapmıştık sayenizde çok iyi oldu. Evet yani ee, şimdi bir, bir Marvel filmi için daha yapacağız inşallah. İnşallah abi. inşallah. Yani açık söyleyeyim e, bunu ilk de çekiyorum çünkü böyle bir kitleyle o filmleri izlemek. Sinemaya gidip sıradan izleyiciyle izlemekten çok farklı. Oluyor. Öncesinde gidiyorsun, konuşuyorsun, o film film esnasında bir şeyler diyorsun. Herkes orada yani tepki alıyorsun. Oğuzlar şimdi Dead Ben dün e, yani çizgi roman çok okumayan insanlar da izledim ve filmden yani normal bir seyirci hani sinemaya gittiğinde ne görüyorsa onlar onu görüyor. Aynen. Ve şeyi anladım. ya yani öyle bir durumda ki her şeyde böyle bu da böyle işte bu espri de şunaydı evet. falan gibi böyle hani anlatma ihtiyacı duyuyorum çünkü bir şey paylaşamıyorsun. Yani Deadpool'u birlikte izlediğimiz o o salon çok keyifliydi. Şok, inanılmazdı. Yani ben sonradan hani sadece bizim şeyden değil hani gelen talihlilerden de Hı hı. Çok sonradan tekrar sinemaya gidip işte biz sadece iki arkadaş gittik. Gittik. Bütün esprileri sadece biz ikimiz güldük. İnsanlar hani ay yani ayıp söyledimizi mal mal baktı o karelere, o sahnelere dediler. Yani çünkü aslında göndermeler hani biz alıştığımızdan bize çok şey geliyor belki hani bu kültürün içinde çok olduğumuz Aynen. için ama dışarıdan bir insan geldiğinde gerçekten sinemada o esprilerin birçoğunu anlamıyor bilmiyor. O nereye olduğunu bilmiyor. Öyle bir kitleyle izlediğinde filmin zevki çok çok daha fazla oluyor. Kesinlikle. Ya yani ben o yüzden hani Deadpool'u izlerken sayenizde hani böyle çok çok daha büyük bir evet. zevk aldım. Geekstra'ya teşekkür ediyorum. Aynen öyle yani. yani etkinlikleri yüzünden. Captain America Kaptan Amerika da e, Civil War'u yapmak için çok güzel olurdu. E, denedik ama spider ilk defasında görmek çok güzel olurdu. Evet, ama evet. olmadı. Ama başka bir Marvel filminde birlikte olacağız, doyuracağız yakında. Yapamayacağım. Evet. Hani umarım devamında gelecek. İnşallah çünkü gerçekten yani şey için söylemiyorum demin de söyledim. Öyle bir kitleyle filmi izlemek çünkü genel olarak zaten çizgi roman okuyucusu olan. İşte hmm. bu işe meraklı insanlar. Evet. Hani, yani zaten hani belli... Kurcalayan, merak eden, takip evet. eden, internet haberlerini okuyan falan evet. değil mi? Ve onlarla böyle hani o sahnede bir şey gördüğünde herkes heyecanlanıyor. Bütün salon heyecanlanıyor. Bütün salonda bir elektrik oluyor. Hani girmeden önce herkesin böyle bir şey merak böyle Tabii bir canım. heyecan çıktığında böyle herkes. yüzü gülüyor. Deadpool vardı ya Deadpool'da. Çok iyiydi. Evet, evet. de çok iyiydi. Evet tebrik çok ediyoruz. Kimle cosplay. adını hatırlamıyorum bilmiyorum ama <gülüyor> çok iyiydi eleman. Tebrik ediyorum. Evet. Böyle ya Amerika'da herhangi bir kona gitse olay olurdu. Olur, olur. Çok iyiydi cosplay'i gerçekten. Neyse o, o zaman... Ben de şuradan evet. hani bir reklam yapayım. DC Rebirth'le de büyük bir sürprizimiz olacak. Paralel evren olarak. Takipte kalın diyorsun. Aynen öyle. Onu da eksklusivini verirsin bize artık. Veririm. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bitirdik. O evet, zaman bitirdik. bitirdik. O iyi. zaman sıcak bir yere geçip evet. eğer sıcak gece sıca neler getirecek? Evet, sıcak ve sessiz bir yere <gülüyor> geçebilirsin. <gülüyor> sessiz <gülüyor> olmaz ama öyle şeyler olur belki. O zaman kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> ama bence güzel bir podcast oldu. Evet. Ben eğlendim. Belki tas arada kaçtı ama. Olsun. Ben eğlendim ben. ben benim ben hoşuma gitti benim konuyu da eğrendim. sevdim ben. Ben de sevdim. Güzel <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya. In your face Kafkaesque. O zaman gigs